Ovayı ikiye bölen küçük bir derinin kıyısına vardığım zaman öyle olmak üzereydi. Ayakkabılarımı ve çoraplarımı çıkarmak için oturduğumda uzaktan bana doğru gelen dört atlı gördüm. Eyerlerine asılı tüfekleriyle uğursuzcasına jandarmalara benziyorlardı. Evet, düpedüz jandarmaydı bunlar. Kaçmaya çalışmanın hiçbir yararı olmayacaktı. Bu nedenle kendimi sıkı tutup ne olacaksa olsun diyerek yaklaşmalarını bekledim. Şimdi yakalanırsam diye düşünüyordum. En kötü ihtimalle tüfek dipçiğiyle bir iki vurur, sonra da beni Meturla'ya geri gönderirlerdi. Suyun içinde sallana oyalana telaşsız adımlarla yürüyüp karşı kıyıya geçtim. Orada oturup tembel tembel ayaklarımı kurulayarak jandarmaların yaklaşmalarını bekledim. Sonunda yanıma geldiler ve şüpheyle beni tepeden tırnağa sözdüler. Başıma Arap küfiyesi geçirmiştim ama yine de Avrupalı olduğum her halimden belliydi. ''Nerelisin?'' dedi jandarmalardan biri sert sert alayım. Peki nereye gidiyorsun? Şam'a gidiyorum. Niçin? Niçin mi? Gezmek için sadece. Peki kağıtların, kağıtlarını görelim. Tabii buyurun. Ve yüreğim ağzımda kimlik belgemi çıkarıp uzattım. Jandarmalardan biri kağıdı açıp şöyle bir göz attı. Ve yüreğim yerine düşüp olağan vuruşlarıyla atmaya başladı o zaman. Çünkü adamın belgeyi baş aşağı tuttuğunu görmüştüm. Demek ki okuma yazması yoktu. İki ya da üç kocaman resmi mühür, jandarmayı ikna etmişe benziyordu. Düşünceli düşünceli kağıdı katlayıp bana geri uzattı. Evet, dedi. Belge tamam, gidebilirsin. Bir an için uzanıp adamın elini sıkmak geldi içimden. Fakat sonra resmi havanın dışına çıkmamanın daha iyi olacağını düşündüm. Ben yoluma devam ederken jandarmalar atlarını çevirdiler, sürüp uzaklaştılar. Baniyaz yakınlarında yolumu kaybettim. Benim haritada tekerli araçlar için diye gösterilen yol, bataklık arazide, küçük derelerle bölünen yamaçlarda alabildiğine zor seçilen dolambaçlı bir patikadan ibaretti. Ve sonunda çıplak tepeciklerin yanında bütünüyle silinip gidiyordu. Bu tepelerin çevresinde bir aşağı bir yukarı saatlerce dolaşıp durdum. Sonunda eşeklerin üzerinde baniyasa, üzüm ve peynir götüren iki Arap köylüsüne rastladım. Bana yemem için üzüm verdiler. Köyün yamacındaki bahçelere varınca birbirimizden ayrıldık. Berrak, serin, çağıl çağıl akıp duran ince bir dere vardı yolun kenarında. Kıyıdan boylu boyunca uzanıp kulaklarıma kadar serin sulara soktum başımı ve içtim, içtim. Bir hayli yorgun olmama rağmen banyasta kalmayı hiç düşünmüyordum. Sınırın Suriye tarafındaki ilk köy olması nedeniyle içinde bir polis karakolunun bulunması kesindi. Jandarmalarla karşılaşmam, Suriyeli sıradan askerlerden yana gönlümün rahat olmasını sağlamıştı. Çünkü genellikle okuma yazması olmayan kimseler olduklarına göre, belgede yaptığım değişikliği fark etmemeleri mümkündü. Ama içinde okur yazar bir görevlinin bulunması kesin olan bir polis karakoluna gelince, bu başka bir hikayeydi. Bu nedenle böyle bir karakolun bulunması muhtemel ana caddelerden kaçınarak, daracık sokaklardan hızlı adımlarla yürümeye koyuldum. Bu sokaklardan birindeydim ki, bir köşenin ardında el çırpanların eşliğinde ut çalarak şarkı söyleyen bir erkek sesi kulağıma geldi. Elimde olmadan o tarafa doğru sürüklendim ve köşeyi döndüm. Birdene göreyim, tam karşımda, on adım ötede, kapısında polis karakolu yazan bir binanın önünde, ikindi güneşinin altında müziğin tadını çıkaran bir manga polis oturmuyor mu? Geri çekilmek için artık çok geçti. Çünkü görmüşlerdi beni. Suriyeli olduğu anlaşılan bir polis görevlisi. Hey sen! Gel bakayım buraya. Dediğini yapmaktan başka çare yoktu. Yavaşça yaklaştım. Birden beynimde bir şimşek çaktı. Kameramı çıkarıp görevliyi Fransızca sözlüklerle kibarca selamladım ve onun herhangi bir şeyi sormasına fırsat vermeden kısa bir ziyaret işin bu köye Metulla'dan geldim. Fakat sizin ve şarkısıyla beni büyüleyen arkadaşınızın fotoğrafını çekmeden geri dönmek istemem. Araplar pohpohlanmaktan hoşlanırlar. Ayrıca fotoğraflarının çekilmesi de sevindirir onları. Polis görevlisi de bu bakımdan bir istisna olduğunu göstermedi. Teklifi gülümseyerek kabul etti ve benden fotoğrafı tab ettirdikten sonra kendilerine de bir örnek göndermemi istedi. Nitekim ben de öyle yaptım. İltifatlarımı da ekleyerek kendilerine bir örnek gönderdim. Böylece kimlik belgemi sormak görevlinin aklına bile gelmedi. Tersine bana bir fincan sıcak çay ikram ederek Metulla'ya geri dönüşüm için bon voyage diledi. Geldiğim yoldan geri dönerek köyün çevresinden dolaştım ve ver elini Şam deyip ilerledim. Hayfa'dan ayrılışımdan tam iki hafta sonra mecdel Eşems köyüne vardım. Kasaba havasında büyük bir köydü burası. Ahalisi daha çok Dürzilerden ve az sayıda da Hristiyanlardan oluşuyordu. Görünüşü hoş bir evi seçtim ve bana kapıyı açan genç adama, beni bir geceliğine misafir ederlerse kendilerine minnettar kalacağımı söyledim. Kapı o bildik ehlen ve sehlen sözüyle ardına kadar açıldı ve bir iki dakika içinde küçük bir avluda buldum kendimi. Şimdi iyiden iyiye Suriye içlerindeydim artık. Önümde Şam'a götüren pek çok yol vardı. Dürzi ev sahibine meseleyi açıp onun önerilerini sormaya karar verdim. Hiçbir arabın misafirine ihanet etmeyeceğini bildiğim için sahte bir kimlik belgesiyle yolculuk yaptığımda dahil bütün gerçekleri olduğu gibi döktüm adamın önüne. Ev sahibim bana bundan böyle Fransız jandarmaların kol gezdiği ana yollardan geçmenin çok tehlikeli olacağını, jandarmaların sıradan bir Suriyeli gibi rahatça geçip gitmeme kolay kolay göz yummayacaklarını söyledi ve sonunda da sanırım oğlumun sizinle gelmesi iyi olur dedi. Bana kapıyı açan genç adamı işaret ederek, o sizi dağ yolundan götürür, ana yollardan uzak durmanıza yardımcı olur. Akşam yemeğinden sonra evin önündeki açık terasta oturduk ve ertesi gün izleyeceğimiz yolu görüşmeye başladık. Dizlerimin üstünde, Kudüs'te satın aldığım küçük ölçekli bir Alman haritası vardı. Dürzi ev sahibinin gösterdiği yolu, bu harita üzerinde izlemeye çalışıyordum. Biz bu işle uğraşırken, önümüzdeki caddede üniformalı bir polis görevlisi çıka geldi. Öylesine ansızın ortaya çıkmıştı ki, haritayı gizlemek şöyle dursun, toplamaya bile zor vakit bulabildim. Görevli benim bir yabancı olduğumu anlamış gibiydi. Çünkü ev sahibine başıyla selam verip, terasın önünden geçtikten sonra, ilerideki köşeye varmadan geri döndü ve acele etmeden bize doğru yürüdü. ''Kimsiniz?'' diye sordu bana Fransızca olarak. Pek de kaba olmayan bir sesle. Metulla'dan olduğumu, buraya sadece gezmek için geldiğimi söyleyerek, o bildik teraneyi tekrarladım. Kimlik belgemi sorunca itirazsız çıkarıp uzatmak zorunda kaldım. Belgeyi dikkatlice inceledi ve dudaklarını bükerek sırıttı. Peki, o elinize tuttuğunuz nedir? diye devam etti. Katlanmış Alman haritasını işaret ederek. Önemli bir şey olmadığını söyledimse de, o bu açıklamayla yetinmedi. Haritayı elimden alıp, tecrübeli birinin becerikli elleriyle onu açarak birkaç dakika inceledi ve sonra yeniden ustaca katlayarak bana uzattı. Bozuk bir Almancayla, ''Savaşta Türk ordusunun saflarında yıllarca beraber oldum Almanlarla.'' dedi. Ve sonra bizi askerce selamlayıp gülümseyerek yürüdü gitti. ''Senin bir Alemani olduğunu anladı. Alemanileri sever ama Fransızlardan nefret eder. Onun için sana sorun çıkarmaz.'' Ertesi sabah, genç dürziyle birlikte hayatımın en çetin yürüyüşüne çıktım. Sadece öğlen üzeri yirmi dakikalık bir molanın dışında, durmaksızın dağ tepe, dere bayır yürüyüp durduk. İkindi üzeri Şam Ovası'nda El-Katana kasabasına vardığımız zaman, yürüyecek hal kalmamıştı bende. Ayakkabılarım dağılıp gitmiş, ayaklarım şişip katılaşmıştı. Geceyi orada geçirmek istedimse de, yol arkadaşım buna şiddetle karşı çıktı. Çünkü, Dediğine göre çevre Fransız polisi kaynıyordu ve burası bir köy değil de kasaba olduğu için dikkat çekmeden bir barınak bulmamız hemen hemen imkansız gibiydi. Yapılacak tek şey bu kasabayla Şam arasında dolmuş usulü çalışan otomobillerden birine binmekti. Cebimde 20 kuruş vardı hala. Hayfadan bu yana hemen hiç para harcamam gerekmemişti. Araba ücreti de zaten 20 kuruştu. Kasabanın ana caddesi üzerindeki otobüs şirketinin virane yazıhanesine vardığımızda öğrendik ki Şama otobüsle gitmem gerekiyor. Beni bir kardeş gibi kucaklayan ve izinin üstüne dönüp yola koyulan rehberimle orada vedalaştık. Sırt çantam yanımda, yazıhanede kapının kenarında otururken ikindi güneşinin baygın ışınları altında uyuyakalmışım. Neden sonra biri omzumu hoyratça silkerek uyandırdı beni. Bir Suriye jandarmasıydı. Bu sefer de yine alışık olduğum sorulara her zamanki cevapları yetiştirdim. Ama adam pek tatmin olmuşa benzemiyordu. ''Benimle karakola gelin ve komisere anlatın bunları.'' dedi. Öylesine yorgundum ki her şeyin ortaya çıkması ihtimali bile beni pek tasalandırmıyordu artık. Komiser, iri yarı, şişman bir Fransız çavuşuydu. Üzerinde boş bir rakı şişesi ve kirli bir bardak bulunan masanın gerisinde oturmuş, uyukluyordu. Üniformasının düğmeleri açıktı. İçeri girdiğimizi fark edince tembel tembel doğruldu. Öfke ve sarhoşluktan kan çanağına dönmüş gözlerle beni götüren polis görevlisine çıkışarak, Bu da nereden çıktı şimdi? Polis görevlisi beni, bu yabancıyı, ana cadde otururken gördüğünü söyledi, Arapça olarak. Ben hemen atılıp bir yabancı değil, özgür bir vatandaş olduğumu söyledim.